فَلَيْنْ جَوْرَزْنَةُ تُقَاتَ فِي حَقْرَسَدِ اللّٰهِ عَلٰى سَب۪يلِ فَرْضِ الْمُحَالِ Şimdi diyelim ki, muhal ı muhal, farz-ı muhal, yani farz muhal demek olmayacak bir şey, farz olmuş kabul edelim demek, farz muhal. Mesela Kur'an'da bile Allah'ın oğlu olsaydı diyor, yani Allah'ın oğlu olsaydı şöyle olurdu, böyle olurdu. Bu Allah'ın oğlu var demek değil, levkânefimâle diyorlar, Allah'ın ortağı olsaydı diyor, yer gök düzeni bozulurdu mesela, bu Allah'ın ortağı olsaydı demek. Yani bu varsayım yani bu farz muhal böyle bir şey düşünülemez. Hadi biz de muhalif farz ettik. Farz etme yolu üzere. Hadi Allah'ın aslanı hakkında diyelim ki korktu çekindi, örtbas etti falan filan. Peki bu adamlar ne diyecekler? Fî tazîni sallallahu sallallâhu aleyhi ve selleme. Allah rasûlünün tazim ve hürmet etmesi, saygı göstermesi ve büyük tutması hususunda kimi? Lir hulefâi s Üç halifeye, Hazreti Ali Efendimiz'e değer verdiği gibi, Üç halifeye de Resulullah değer veriyordu. Ebu Bekir Sıdık radıyallahu çok hürmet ediyor, çok kıymet veriyordu. Hazreti Ömer radıyallahu hakkında, Yani benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer olurdu buyuruyordu. Ebu Bekir bu ümmetin en üstünüdür buyuruyordu. Ya, Hazreti Osman geldi mi ayaklarını topluyordu. Meleklerin utandığı zattan ben nasıl hayal etmem buyuruyordu. Bu hususta o kadar hadis şerifler var ki, Dört halifenin, Dördünün de fazileti hakkında Resulullah Efendimizin kırk hadisi bulunmuştur. İmam-ı Nebhane Hazretleri dört halifenin dördünün fazileti hakkında Bu Bekir Sıttı'nın 40 kırk hadisi. Hazreti Ömer'e kırk hadis. Vaktim öyle yetişse bu risaleleri bu hususta da onları tercüme ederdim. Biraz vaktim yetişmiyor. Bu Bayağı bir yeni yeni risaleler hazırlıyorum ama Allah nasip ederse onda da niyetim var. Dört halifenin dördü hakkında da kırk hadis var. Mesela hepsinin faziletini beğendim. Şimdi bu sadece Hazreti Ali hakkında değil ki. Üç galibeyi de etmiştir. E, ve tevkiri yam. Peki bunlar ne diyecekler? Ve tevkiri Resulullah'ın hürmet etmesine yiyam onlara. Peki bu ne zamandan ne zamana? Bu minel ibtidai ilel intihai ta başlangıcından sonuna kadar. Ebu Bekiz Sıddık radıyallahu anh ile ne kadar büyük hukuku olduğunu herkes biliyor. Tarih kaydediyor. Yani nübüvvetin başlangıcı ilk inanan yani büyüklerden yaşlılardan ilk inanan ve tabi olan her yerde yandan ayrılmayan bir zat. Ta vefatına kadar. Ondan sonra biliyorsunuz imamete geçti. Kendisi ağır hastayken evden çıkamayınca da Nur ve babetnin felli salli bin nas. Ebu Bekir'e emredin namazı o kıldırsın. Yerine namaz kıldırmayı bile başkasına müsaade etmedi de Hz. Ömer'in sesini duydu da Hz. Efendi Ebu Bek Sıddık geçirmişti. Ben biraz hassasım, duygusalım da işte ben belki dayanamam ağlarım falan, hastalığına falan. Hemen müdahale etti. Hasta yatağından odasından yani Ömer geri çekilsin, Ebu Bekir geçecek. Çünkü burada sıra var. Bir üstünlük sırası var. Halifelikte de o sıra üzerine gidiyor. E dolayısıyla, e sen şimdi Resulullah bunlara, bu üç halifeye bu kadar hürmet etti. Ama bu bir gün değil, iki gün değil ya Başından sonuna kadar. فَاِنْ اَوْلَا Burada imkan yoktur لِتُّقَاتِ Peki Resulullah da mı takıya yaptı? Allah'a Resulü de mi korktu bunların fitnesinden? Allah'ın Resulü de mi sallallahu bunları idare etti? Ona da mı bu iftirayı layık göreceksin? Leynen tebliğ-i ma'ul hakku hak ve gerçek olan bir şeyi tebliğ etmek vacibun aler Rasul, peygamberin görevidir. Onun en büyük vazifesi hakkı duyurmak. E hakkı gizle ona da hakkı gizledi diyorsan, e sen bu dinin tamamını inkar etmiş oluyorsun. Ve tecviizü't-takati ünât. Sen Resulullah da takıya yaptı. O da mümkündür. Bu üç halife idare etti diyorsan, yencaro yani ile zendega senin bunu mümkün görmen zındıklığa kadar Dinsizliğe kadar bu işi çeker götürür. allah Teala, allah Teala Kur'an'da buyuruyor. Evet. Mahide suresinin 67. ayet-i Ya Eyvah Rasul Ey Peygamber Rabbinden sana ne indirildiyse onu duyur. Ebu Bekir'in makamı, mertebesi şudur. Ebu Bekir'in filceni, Ebu Bekir cennette de buyurdu ya. Bunu Allah buyurmadan nasıl Rasulullah cennetlik diyecek ya. Vahiy geliyor, hadisler de vahidir. O da Allah'tan indirildi. Ya bunu duyur diyor. Fe'illem tef'al fe ma bellek Bunu yapmazsan elçilik görevini yapmamış olursun. Bu ne demek? Sana sorarım demek ya. E şimdi nasıl o Şur'un Efendimiz üç halife hakkında takıya yapacak, korkusundan idare edecek? E bir de bu kadar onlara hürmet, eden, hürmet içeren ifadeler serdecek Bunda da gizlice efendim onları sevmediği halde böyle bir yol seçecek. Ya bu hangi ayete uyar ya? Hangi dine uyar bu ya? kalel küftar bak kafirler ne dedi inne muhammeden yuzuru minel vahyi ma yuafiku ve yukhfi minhum ma yukhalifu kafirler dedi ki bu Muhammed var ya sallallahu aleyhi ve sellem işine gelen vahiy Allah ona vahiler gönderiyor ama o işine geleni açıklıyor işine gelmeyeni gizliyor dediler e şimdi sen de kafirler gibi demiş olmuyor musun üç halife efendim sevmediği halde onları metheden ifadeler açıklıyor demek ki ona gelen vahilerden işine gelmeyeni gizliyor Efendim işine geleni açıklıyor. Ya sen bunu nasıl dersin? Bu yavur çocuğudur ya. Ve minel mukarrari şu karar kılınmış gerçeklerdendir ki enne tekriran nebiyyi alel hatayı gayru caiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir yanlışta ısrarcı olmasını düşünmek ve kabul etmek caiz değildir. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi iştahat ettiği bir konuda vahiy beklerken, daha vahiy gelmemişken iştahat ederse o iştahatta yanılma payı vardır. Bunun örneği nedir? Bedir'de esirlerden para alınıp salınması olayıdır. Tevbe suresinde geçer. Bu olayda sonradan vahiy geldiğinde yani burada para alınmamalı, esirler salınmamalıydı, yanı olmalıydı. İslam yerleşene kadar küfrün önderleri katledilmeliydi, öldürülmeliydi, serbest kalmamalıydı. Hüküm, doğru hüküm Allah'tan gel. Şimdi... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada bir istihat yapmış çünkü kendine vay gelmemiş. Vahiy gelmeyince bir karar vermek durumunda kalmış bir karar vermiş. O da tabi istişare yapmış Ebu Bekşıttık'ın Hazreti Ömer'in. Ebu görüşü üzere hüküm vermiş. Hazreti Ömer'in görüşü haklı çıkmış meselesi var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir istihatta hata vuku bulduğunda o hatada ne yapmaz? Israrcı olmaz. Çünkü neden allah Teala hemen vahiy gönderir? Habibim şöyle yapmasaydın böyle yapsaydım de ne demek? Bunu böyle yap demek. Şimdi Ebu Uvecil Ömer Osman hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yanlış yapmaz. Onlar hakkındaki beyanlarında bir yanlış bulunmaz. Ve zaten o bir hüküm de içermiyor. Çünkü haberlerde nesil de söz konusu değil. Çünkü onları seviyorsa, sevdiğini bildiriyorsa bunun neyi değişecek? Efendim Hadi diyelim orada bir yanılma payı olduysa bu başından sonuna kadar sürmez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir efendim, yanılgısı istihatta vuku bulduysa Allah Teala ne yapar onu? Hemen ikaz eder. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette görüldüğü üzere Niye böyle yaptın Habibim? Şöyle yap. Niye böyle dedin Habibim? Şöyle de. Niye onun cenaze namazını kıldın Habibim? Kılma. Ha münafıklar hakkında. Ebu cenazesinde ayet geldiği gibi. O zaman bir ufak yanılgı, bir anlık yanılgı Düşünülse de sen efendim başından sonuna kadar vefat ettiği ana kadar Ebu Bek son dakika vefat ederken imam ediyor ya Başkasının imamlığına izin vermiyor ya Hal böyleyken sen nasıl dersin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Burada efendim yanılmıştır veya çekinmiştir veya korkmuştur Allah da onu uyarmamıştır Bu böyle 20 sene 30 sene sürmüştür Efendimiz Peygamberliğinden sonra diyelim 23 sene 23 sene zaten Ebu Bek hemen iman etmiştir Efendim diğer halifelerde yani kısa bir zaman içinde Mekke döneminde iman etmiştirler Ondan sonra bu ta Medine dönemi efendim vefatına kadar böyle bir yanlış ta Allah Teala Habibini bırakmıştır Haşa ve kella asla Resulullah onları sevmesinde ve sevgisini izar etmesinde hata etmemiştir yanılmamıştır Allah Teala da onu asla bir hatada bırakmamıştır ve ila tatrakul galal ki peygamber hata yapar ve o hatada sabit kalır. Allah da onu uyarmadan bırakır diyorsan o zaman bu dini İslam'ın şeriatının tümü gitti demektir. Hangisine inanacaksın, hangisine inanmayacaksın? Sen o zaman zındıklığa doğru yelken açtın demektir. Feydalem ve dedi. Madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den üç halifeye değer verme Ait e, tutumların tersine hiçbir davranış, söz ve beyan fiil, hareket zucur etmemiştir. Velem yazhar, ma'yunafi onlara değer verme, eden sözler ve fiillere ters bir söz ve hareket zor etmemiştir. Uyume en ne taazimehu tevkiirahu, sallallahu aleyhi sallame yâum. O zaman ne anlaşıldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç halifeye değer vermesi, tazim etmesi, hürmet etmesi... nasûl ün al yanlış, ya, yanlıştan hatadan korunmuştur. Ve mahfuzun un zeval geçicilikten korunmuştur. İptidadan intihaya böylece devam edip gitmiştir. O halde bu haktır ve gerçektir. Üç halifeyi de Hz. Ali Efendimiz gibi sevmek farzdır ve vaciptir ve dindir ve imandır. Madem bir adam ben Hz. Ali'yi severim de üç halifeyi sevmem diyor... O zaman o benim ve ashabımın yolunda değildir. Ve cennete girecek değildir. Efendim el sünnet ve cemaatten değildir. Cemaatten ayrılanlar gibi İslam ifriyinin boynundan çıkarmıştır. E men fârek cemaate şibran fe innehu min cehennem. Bir karış ayrılan cemaatten cehennem cemaatlerine katılmıştı Allah bizi muhafaza buyursun diyoruz. Onun için bu şia mezhebi hakkında İmam Rabbani burada işaret ediyor. Çünkü Hz. Ali'yi sevipte üç halifeyi inkar edenler özellikle onlardır. Bunların fitnesine dikkat edelim.